Alp Ulagay'la Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Günaydın Bey. Günaydın abi. Bağlanamadık bir süre. Ben sizi duyuyorum. Ö <gülüyor> Yayını duyuyorum ama şey olmadı. Ufak bir öksilik oldu herhalde. Evet neyse bağlanabildik. Evet. Şimdi Fransa turuyla mı başlayalım? E bir değinelim oraya dün bir etap yaşandı hakikaten. Yani turun aslında şampiyonunu belirleyecek etapta daha bugün, yarın ve pazar günü 3 etap daha var ama e, hani dünkü e, etabın sonucuna göre bu artık şampiyondur diyebilecektik. E, i̇ki büyük favori Alberto Contador geçen yılın ve 2007'nin şampiyonu ile Lüksemburglu Hendislek e, turma liderinin tepesinde bir tane etapta kapışlar ve Hakikaten etabın son 10 km'si müthiş oldu. Çünkü Şilek 8 saniye gerideydi. Dünkü etabı girerken yarınki saate karşı etabı da düşünerek hani 1,5 dakikalık bir fark yapmak istiyordu. Ve tek şansı vardı. Etap bitiyor 10 km var. Atak yaptı. Bir tek kontador cevap verebildi. Ama birbirlerini kopartamadılar. Yani kontador da bir ara denedi olmadı. Kol kola neredeyse finish'e girdiler. Tekerlek farkıyla Şilek kazandı yani kontador artık. Bıraktı ona etap birinciliğini. Ee, ama Keane'de muhtemelen 3. Fransa Tur şampiyonluğunu kazandı. Daha üç etap olmasına karşın böyle diyoruz. Tabi yarın e, Bordeaux'dan başlayan 50, 57 kilometrelik bir saate karşı etap koşulacak. Orada da e, yani başka bisikletçiler bu iki ismi geçebilir ama iki isim arasında Contador'un e, daha üstüne olacağına dair bir tahmin var. Muhtemelen orada bir, bir buçuk dakika bir fark daha atabilir rakibine. Yani çünkü şu an aradaki fark çok düşük. 8 saniye. Çok komik bir fark var. Bugün düz bir etap var. Pazar günü düz bir etap var. Yani bugün ve pazar gününden bir şey beklemeyelim. Öyle bir hani, kaza hariç, e, bir şanslılık hariç. Performans ancak yarın ki saate karşı etapta belli olacak. Ama hakikaten çok ilginç oldu. Diğer, yani kimse direnemedi onlara. yani Sarılamada ilk onda olan diğer bisikletçilerde o böyle siste, yağmurda, kötü bir havada koşulan dünkü etapın son 10 kilometrelik bölümünde hakikaten bir e, ikili şov izledik. Ama yani şey çok ilginç. Kontador deniyor, atak yapıyor. 200 metre çılek yapışıyor. Çılek de tempo yattırıyor, kontador yapışıyor peşine. Baktılar ki olmuyor. Son 3-4 kilometre atak falan olmadı zaten. Evet, peki bir de şeyden de bahsetmek gerekebilir herhalde. Contador'un şampiyon olacağı artık bu seneki Sarımayo sahibi olacağı belli. Fransa turundan dedin ama bunda birazcık da bir leke durumu, etik açıdan bir problem olmadı mı? Evet, salı günkü etapta yine bir daha etabıydı. O gün hangi tepeyi tırmanırken yani bir tırmanış sırasında Endişlek Kalabozki grup... söz konusuydu orada. Contador'un bir anlık dikkatsizliğinden yararlanıp ana grubun sağ tarafından bir atak yaptı. Peşine Contador'un takım arkadaşlarından ancak Vinokurov takılabildi. Böyle bu 100-200 metre içinde oluyor. Tam işte bir 100 metre gitti, zinciri çıktı bisikletin. Ve Şlek durmak zorunda. Yani yavaşladı önce. Ee, ne olduğunu anlamak için de ne baktı falan. Kontador e, Vinokurov devam etti. Kontador'un takım arkadaşı. Bu arada Kontador atağın farkına varıp o da geriden yani diyelim ki bir 50-60 metre geriden atağa cevap vermek istemişti ve Schleck yavaş diye yanından geçip gitti. Kendi atağını yaptı yani. Sonra da geriye bakmadı ama bu sırada gördük ki işte şilein zinciri çıkmış. Ee, takım mekanikleri geldi. Zinciri Yerine takmaya çalıştı. Olmadı. Yeni bisiklet verdiler. Yani orada bir durma vesilesi. Zaten 20 saniye kaybetti. İşte hızlanma tekrar hareketlenme derken kontodörün atana karşılık bir 30 saniyelik falan kayıp oluştu orada. Genelde bisiklet, böyle yol bisikletinde de yani bu sporda hani yazılı olmayan bir kural vardır. Rakibiniz şey anlamda zor durumdayken hani işte seyirciye takılıp düşerse Böyle mekanik bir sorun yaşıyorsa o zor durumda atak yapmazsınız. Daha önce örnekleri de gördük bunu. Yani turun namusu bir şeyin e, bisikletin namusu gibi bir iç kural bu. Evet, etik bir kural bu tamamen. E, evet, etik e, etik felsefi. Yazılı yani. bir şey değil, yani ne? yazılı bir kural değil bu. Ee, yani Fransa turunda da örneklerini gördük, başka turlarda da e, 2003'te olmuştu örneğin Lance Armstrong çok çekişmeli geçen 2003 Fransa turunda. Bir seyirciler de bu turun tırmanma bölümlerinde hep böyle yolu atlarlar ilk yolun ilk tarafı dolar zaten seyirci dolar. Seyircinin bir fazla yola çıkıyor ve elinde böyle torba gibi bir şey bayrak gibi bir şey var. Armstrong ona takılıyor ve düşüyor yere. Onunla birlikte iki kişi daha düştü galiba. O sırada rakiplere atak yapabilir. Çünkü hem etap içinde durum çekişmeli hem de tur çok az farklarla devam ediyor. Evet. eski takım arkadaşı olan bir Amerikalı Tyler Hamilton ee, şey yapıyor. Biz herkese parmak sallayarak hani atak yapan olursa Sonrasını ben söylemeyeyim yani şey de yapıyor. Tehdit ediyor resmen. Hmm. Bekleyeceğiz diyor yani onun kalkmasını. Kalkıp yola devam edecek sonra atak yapan yapsın. Ee, salı günü böyle olmadı. Hani Contador'un yanından geçti gitti. Sonra yani hafta açıklamada ben hani onun o anda bir mekanik arıza geçirdiğini anlamadım. Anlamadım. De atama devam ettim. Basıp gittim diyor ya. Yani şu var o an için anlamamış olabilir hakikaten. Çünkü Şılay'ın atağını görmedi zaten. Hani 50-100 metre geriden gelip geçti yanında. Ama şu var. Ben 15-20 senedir hatta neredeyse. Bu bisiklet turlarında yani Fransa'da olsun ya diğer turlarda takımlar telsiz kullanıyorlar. Yani onu bir dakika içinde o öyle bir teknik arıza ...olduğunu öğrenmemesi mümkün değil kontrolün. Yani mutlaka takım tersinden demişlerdir ki yani işte geride kaldı çünkü mekanik sorunu var. Bat farkı aç ya da hani bekle vs. Ee, takım emri gelmiştir ya da bilgi gelmiştir. Ee, mutlaka öğrenmiştir. O soru işte dedi, hani <gülüyor> yapmadan bilmeden... Atak yaptım. Tabii şu da var, hani o atak kessersiniz arada başka bisikletçiler de var. İşte herkes herkes birbirini bekleyecek mi? Böyle üçer kişili durumda söz konusu. E, Al peki şeyi de soru insan aklına gelen bir soru daha var burada o zaman. Senin biraz önce söylediğin bu bilgiye tabii bütün oradaki gazeteciler medyada sahip. Sormuyorlar mı Contadora ya da takımına? Yani telsiz kullanarak öğrenmediniz mi diye? Dünyadan evet. habersiz misiniz siz diye? Şeyler soruldu zaten Contadora. Adı nedir? Sonra bir ertesi günkü etapta şeyden Slack'tan özür diledi yani hani işte hani kasten yapmadım vesaire diye ama hani telsiz konuşmalarına dair bir şey okumadım doğrusu muhtemelen sormuşlardır. Hani dedi sat sat gazeteleri. Ee, bir özür diledi artisti kim, boraçılar dünkü etaplıyı zaten kol kola bitirdiler. Hani kendi aralarındaki şeyi hallettiler kısmen en azından ama o gün mesela sarımayı yerken konturdur. E, Fransız seyircilerin bir kısmı bitiş noktasında ıslıkladılar. Hmm. Her zamanki alkışlar olmadı o gün için. Hani sonrası için affettiler mi bilmiyorum. Evet. <gülüyor> Pazar günü mesela Şampiyonluk için Mayo yerken Paris'te geçen yılki alkışlar olacak mı? Göreceğiz orada. Yani hemen unutulacak mı 5 gün içinde? Yoksa böyle hani daha az alkış ısıklama olmasa bile daha az mı alkış olacak diye merak etmiyor değilim. Evet. Tamam. Bu bu pazar bitiyor. Bitiyor. Sonuçlanıyor. Evet. bitiyor. Burada ne? şey boyunca da, tur boyunca genelde hava çok sıcaktı. Dün hariç. Dün bayağı planlarda işte yağmurlu, sisli. Bir önceki etaba göre e, sanıyorum yani 10-15 derece sıcaklık farklı oldu. Dün bir anda. Evet. Hı. Peki e, onun dışında birkaç da. Yani şeye değinebiliriz. E, i̇ki şey daha var. Yani Birincisi çok kısa Almanya'daki Galatasaray-Fenerbahçe dostluk maçı. Evet. Çünkü... Ben Maçı izlemedim, olayları görmedim. Ee, ama e, okuduklarımdan yani şunu şey yapıyorum. E, hani Aslında bir, çok bir iddiası olmayan bir derbi maçını bile e, üstelik Türkiye dışında bir rezervete çevirmeyi başarıyoruz her bakımda. Sağda oyuncular sürekli foul yapıyorlar. 14. dakika kırmızı kart. Yani Almanya'daki maçta kendine sarı kart gösteren hakeme çelme takan bu zihniyetli olan bir futbolcu. Meşelilere yakıp Sağ fırlatan seyirciler yani Tam bir aslında Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi Canlı gözle çok sık Görme şansı bulamayan Almanya'daki Türk kökenler için Tam bir şenlik olabilirdi Tam bir rezalet oldu Hakem soyunma odasına gidiyor 10 dakika sonra dönüyor Futbolcular tekrar ısınıyorlar Tam bir komedi yani hani Daha kötü nasıl organize olunamazım traji komedi İyi, desek doğru. belki daha yerinde olabilir. Hı. Peki benim anladığım, ben şöyle ben ne seyrettim ne bir şey ama yani gazetelerde şöyle bir görebildiğim kadarıyla bu dostluk maçı olmamış galiba pek ha? <gülüyor> <gülüyor> eskiden zaten özel maç bu dostluk maçı şeyden e, yine tamamen çeviri oldu eskiden biz bu maçtan hani dostluk maçı değil özel maç falan derdik. Evet. Friendly maça Mikael'den falan yine tamamen çeviriye döndük son 2-3 yılda. Hani her şeyi alıyoruz ya batıdan. Ama <gülüyor> daha iyi olmuş arada. yani. He. Dostluk maçında milletin birbirini par paralaması falan hoş olmuş. Bugün e, Habertürkler hakemle konuşmuşlar. İki büyük takımın dostluk maçı yöneteceğim söylenmişti. <gülüyor> ne sağdaki futbolcular ne tribündeki taraftarlar arasında dostluk adına bir şey gördüm demiş hakem. Şaşırmıştır adamcağız yani sezon öncesi bir kupa söz konusu değil. League maçı değil vesaire yani Bir de işte tatilden Döneli oyuncular e, ne kadar oldu? Bir ay olmadı. Hani herkes çizik gücünde değil. Aa, ne oluyor? Kıran kıran yani saatine birbirlerine giriyorlar. Trivinler ayrı hali. Adam ne yapacağını seçilmiştir. Bir de şey, e, Türkiye'deki gibi idare etmeye de çalışmadı kim Kartları bastı. Beş bir kırmızı kart. <gülüyor> evet. Yani öyle çünkü Türkiye'deki der maçlarını çok sık görüyoruz kötü niyetli oyuncuları. O, orada da aynı tutumu sürdürmeye çalıştı oyuncular. Adam da hiç idare etmedi yani bu kartları... Birer biraz çıkardı. Tam Türkiye Ligi'ne lazım olan hakem. Şöyle hakem muhtemelen. de dost değil düşmanmış meğerse. Hı. Türk düşmanı olmasın. Bence bütün der maçlarını bu hakem mevcuttur bundan sonra. Sekizler <gülüyor> kişi bitirsin takımlar. <gülüyor> evet. Belki öyle şey olur. Hakikaten dostlarına uğraşıyor. Yani tabii çekişme olacak. Yani şey de olsa özel maç olsa. olsa. Yani şey yapan, şaşırtan durum şu. Bilhassa tribünlerdeki taşkınlık vesaire. Yani şeyden ceza bile gelebilir. UEFA'dan bile ceza gelebilir. Yani bir resim maç olmasına rağmen uyarı gelebilir. Çünkü orada yabancı bir ülkenin statını kullanıyorsunuz. O federasyondan hakem oluyorsunuz. Sonra da başınıza gelmeyen kalmıyor. Evet. Ya bu arada ben bir şey soracaktım. Bilgin var mı bilmiyorum. Bugün Dış basından, uluslararası basından görmedim ama bugünkü sabah gazetesinde Dünya Raporu sayfasında sporla ilgili bir çok ağır siyasi yönü de olan bir haber var. E, Avrupa'da Eylül'de e, Avrupa'dan demir alacak olan Gazze yardım filosuna futbolda Dünya Kupası'nı kazanan İspanya kalecisi Kaziyas'la kortların da en önemlisi ismi bir numarası Nadal gibi ünlü oyuncuların da katılacağı belirtiliyor diye sporcuların diye bir şey var. Bunu Bu konuda bir bilgin oldu mu? Yani i̇lk defa duyduğum. Eylül'de mi deniyor? Eylül'de evet. Ee, hani uğurlamaya falan belki gelirler ama hepsinin zaten şeyleri var yani. E, maçları mesela Nadal için şunu diyelim. Ağustos'un kaçı olur? Herhalde 29 Ağustos demek ki 12-13 Eylül arası Amerika çiftliğinin sonrası var mesela. Evet. Yoksa olacak. E, hatta herhalde Ağustos'un e, ikinci haftasından itibaren bir ay boyunca o ABD'de olur oradaki turnuvalar için. E, İspanya Ligi başlayacak Ağustos sonunda Kazıyasın Real Madrid'le maçları var. E, hani, geminin şey noktası, kalkış noktası neresi? Ee, onu da ona da bakıyorum. Bunu hiç duymadım. Bu İngiltere'de Arapça yayınlanan El Hayat gazetesinde zaman zaman haberlerine yer verdiğimiz bir gazete bu. Ve İsrail basınında da yer alan iddialara göre diyor işte. Nereden kalktığını da göremedim aslında. İyi yazı ha. Çok net yazılmış bir haber değil ee, yani şey de benim, hani Nadal ve Hı. Kazıyosun. Ha Netleşmemiş. Kaç Aynen. gemiden oluşacağı ve nereden Anladım. yola çıkacağı henüz netleşmemiş filo diyor. Yani böyle insani eylemlerdeki ya da siyasi eylemlerdeki şeylerin çabuva görüşleri hakkında doğrusu şu ana kadar bir bilgim yoktu. Ama hani işleri gereği muhtemelen gemiye binemezler gibi geliyor bana. Belki bir hani çıkış noktasında belki bir destek ya da hani bir mesajla falan destek olabilir. Çok şey oldukları bir dönem olacak... Meşgul oldukları bir dönem olacak çünkü. Ee, hani katılmaları... İyi ama şey, şey olarak şaşırdım. <gülüyor> i̇kisinin de şunu duymak. Evet yani bayağı... Beni büyük büyük boy bir haber yapmışlar ve sporda değil aslında... Dünya raporu sayfasında. Birinci sayfadan evet. da girişmeyi takip etmeye çalışırız. Anladım. İlginç yani. Ee, hani i̇kisinin de Belki başka ülkelerden de... Sporcu vardır yani. Var diyor ab, evet haberde. Akbisken hani... Siyasi tavır alan sporcu çok fazla yok. Ben yani çok hatırlamıyorum. Zaten hani genç oluyor sporcular. İşte 30'undan sonra biraz daha bu işlere ulaşıyorlar. Örneğin işte Fransa'da Lilian Türemiski'nin ilk takım oyuncusu. Ee, çok sık siyasi fikrini beyan eder. Ee, hani onun görüşleri sık sık yer alır spor dışındaki sayfalarda da. Ama hani biz oyunculardan, sporculardan ilk yazıyorum. Belki de hani işte bizim burada çok ...haberdar olmadığımız bir faaliyetleri var orada yani. Hep sportif yönelinde okuyoruz ama. Evet olabilir. Yani El Hayat... ...kaynaklı bir haber. Genellikle El Hayat'ta... ...böyle Asparagas diyeceğim... ...fazla nitek de rastlamadım ama... bilinmez tabi. Yalnız 10 bin... ...gönüllü başvurdu diyor bu... şey ...Eylül'deki ambargoyu... ...3 yıllık ambargoyu kırmak için insani yardım filosuna ve diğer sporcular başka sporcular da var fakat adlarını açıklamıyorlar kulüplerinden ve başka yerlerden İsrail'den baskı görmesinler diye diyor. İlginç bir haber. Takip etmekte fayda var yani. Hakikaten ilginç bir şey evet yani. İşte adı açıklamayan başka sporcu da varsa başka ülkelerden belki daha da ilginç. Yani işte belki bir hani imzale destek vesaire öyle bir şey olabilir. Çünkü aktif sporcuların hani e, böyle bir gün aşam bir işleri dışında herhangi bir şeyi şey almaları çok zor oluyor. Ee, hani sadece maçlarda belki görüyoruz biz onları ama yani 365 günün belki 320'sinde 340'ında çalışıyorlar. Yani antrenman, maç veya diğer yan çalışmalar, seyahatler çok kolay değil. Hani öyle 3 günlük, 5 günlük bir haftasına ayırması ama böyle isimlerin Hani bu eleme destek vermesi bile büyük olay yaratır yani. Evet bence de öyle. Büyük, yani büyüyebilir bu haber. Zaten böyle bu e, Gazze saldırısı ve özellikle ablukası e, ciddi bir dönüşüm de yaratmışa benziyor dünya içinde. Dünya çapında İsrail'in genel olarak iyi işleyen halkla ilişkiler mekanizmasında biraz problem yarattığı söylenebilir. Belki e, takip etmek lazım yani. Evet biz spora dönersek başka bir konu daha vardı demiştin. Şöyle aslında gelecek haftaki iki etkinlikle ilgili çok kısa bilgi verelim. Bir pazartesi günü İstanbul'da İstinya sırtlarındaki Enka kulübünde WTA İstanbul Cup tenis turnuvası başlıyor. İstanbul'da 2005'ten beri düzenlenen kadınlar turnuvası. Ee, daha önce Venus Films gelmişti. Kardeşi Serena'a gelecekti. Gelmiyor muymuş? Takatlığı yüzünden çekildi. Ee, İstanbul Cup ve sonraki iki turnuvadan daha çekildi. Ancak Amerika açıkta sonunda yer alacak. Öyle gözüküyor. Ee, buna karşılık son Garros'u kazanan İtalyan e, Francesca Schiavone İstanbul'a gelecek. Yani buradaki e, bir numaralı teri başı olacak. Dünya sıralamasında 8 numara. Yani Paris'te kazandıktan sonra hızlı yükselmişti sıralamada. hiç sıralamadı. Ee, Serena da gelseydi, son Wimbledon buldum ve Roland Garros şampiyonları İstanbul'da olacaklardı. Belki de finale kadar gideceklerdi. Süper kupa gibi olacaktı yani. Ee, şimdi öyle öyle bir şans olmadı. Ancak dünyada profesyonel tenisçiler Birliği'nin WTA'nın kadın tenisçiler Birliği'nin pardon düzenlediği 52 turnuvadan biri. Yani sadece 52 turnuva var. Bu isimli ve çeşitli para miktarlarıyla takım değer. olan. Onlardan biri e, turnuvada ki ana tablodaki bütün isimler yani davet alacak olan isimlerin haricinde hep ilk 100'ün içindeki tenisçiler hatta e, ilk 70'in içinde. Yani dünyanın en iyi 100 kadın tenisçisinden e, demek ki e, 24'ünü elemeler ve davetler haricinde 24'ün 25'inde burada izleme imkanı var. Belki son anda elemeden çıkan tenisler de olacaktır. Ee, gayet iddialı isimler oynayacak. Ee, i̇kinci etkinlik ise Barcelona'daki Avrupa Atletizm Şampiyonası. Ee, Türkiye tarihinin en kalabalık kafiyetiyle katılıyor şampiyonaya. Ee, yani bunun birkaç sebebi var. Bir ufak bir kıpırdama var Atletizm'de birkaç isim var. İşte 100 metre engeldeki Nevin Yunus gibi işte sonradan vatandaşlar geçirilen orta ve uzun mesafe koşucularımız var. Elvan'a birkaç kişi daha eklendi orada onların sayesinde bir de yani Avrupa Atletizm'deki genel düşüş tabi son 20 yıldır devam eden eğilim bu Rusya'nın kadınlardaki varlığının dışında çok ufak tefek kıpırdanmalar var genelde müthiş bir düşüş var yani Afrika, Amerika Kuzey ve Güney Amerika Afrika ve hatta Asya'ya karşı güç kaybediyor Avrupa Atletizm'e yani birçok ülke Avrupa dışında adını bize duyuran küçük ülkenin sporcuları. Yani Büyük Britanya eskiden orta mesafecileri vardı. 85-95 arası birçok dalda özellikle erkeklerde bir çıkış yakalamışlardı. Şimdi çok ortadan çekildiler. Birleşik Almanya iki ayrı Almanya'nın bulunduğu noktadan daha geride. Yani Batı Almanya'dan bile daha kötü huzurunda. Tek tek çıkıyor. İtalya yine atletizmde gerilen ülkelerden biri. Ee, bu yüzden de Türkiye'de hem biraz aşama kaydetti, hem de kıtadaki genel gerileme yüzünden 20'nin üzerinde sporcu ile katılacak ama e, federasyon başkanı Mehmet Terzi bir iki ismi de götürmedi oraya. Yani olimpiyat üçüncüsü Çekici Şefapak gibi önemli bir isim yok. O kadroda bile değil. E, 3-4 madalya hedefi belirlemiş. Bu tabi biraz uçuk. E, yani 3-4 finalist, e, hadi diyelim ki 5 finalist görebilirse Türkiye. Gayet iyi olacak yani bizim Türk atletizminin işte kendini göstereceği yer Avrupa oradan dünyaya geçtiğinizde bambaşka bir tablo oluyor yani sprintlerde atmalarda orta uzun mesafelerde Avrupa dışındaki ülkeler devreye giriyor yani Türkiye'nin çok esamesi okumuyor ama Barcelona'da en azından işte hem kadın hem erkeklerde orta uzun mesafelerde Nevin Yanıt'la Türkiye adına söz ettirebilir ilginç olan 3 de bayrak yarışına katılacak. Türk atletleri. Yani genelde atlet yokluğundan bayrak takımı çıkaramayız biz. Bir iki ufak istisna dışında bu sefer kadınlarda 4x100 ve 4x400. erkeklerde de 4x100 takımı şampiyonada koşacak. Evet. Bir yükseliş var herhalde. Pardon. Yani çok pardon. Ee, yani işte bir şey var. Hani bayrak takımı çıkarıyorsunuz demek ki hani 100 metrede 400 metrede bir değil iki değil hani en az 4 atleti toplayabilmişsiniz demek bir seviyede çünkü hani üç tane orta atlet bir tane çok kötüyle yine o takımı belki çıkaramazdınız ama hani üç bar barak yarışında takım çıkarmak iyi bir gösterge. Ee, Barcelona'da işte yani en azından belki bir iki madalya ve 4-5 finali bekliyoruz tabi şeylerden. Türk Atletler'den. Evet, ilginç. Peki. O zaman burada kapatabiliriz herhalde. Çok teşekkürler. Haftaya da bu tam İstanbul Kapı'nın ve şeyin Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın göbeğinde olacağız. Ee, hem Tenistan hem e, epey Türk Atletler'den şey. bahsedelim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Alp Ulagaylı Spor